Hacı, tasavvuf ehli, gelinleri çarşaflı, Ramazan'da mukabele kaçırmaz, şu kadar ki, bankaların cazip, faizli kredi teklifine dayanamamış. Yoksa çok takva bir adam. E zaten Allah onu, nerede imtihan edecekti? Son anda, yağcılık yapan, bir banka eksperinin, teklifine ne diyeceğine bakıyordu Allah imtihan oydu çok iyi bir pehlivan tuttuğunu deviriyor fakat ondan alınmış bir gram kanda kanser görülmüş o pehlivan ama müthiş bir pehlivan tuttuğunu deviriyor koşuyor fakat tıp onun bir gram kanına bakıyor pehlivanı yatırıp içini açıp pazullarını filan bakmıyorlar pehlivan da olsan morgta ölü de olsan bir gram kan çekiyorlar o kandan kimliğin belli oluyor senin hastalığın yokluğun hatta ölmüş bir adam ölmüş bir adam mezara konmuş açıyorlar mezarını da 5 sene sonra etinden kanından bir şey koparıyorlar şu hastalıktan öldü diyorlar Yumruklu öldü diyorlar Bıçaklı öldü diyorlar şimdi buradan nereye çıkıyoruz kardeşler Hepimizi Allah yaratırken insan olarak bizi yeryüzüne gönderirken Ebu bekirliği kopyalayacak ümmetin en büyüğü olacak yeteneklerle yarattı müth hiçbir kumarbaz da en batak noktada olan birisinde de o yetenekler vardı okulanmadığı için Bataklıklarda kaldı Ebu Bekir radıyallahu anh da, iyi bir Ebu Cehil olabilirdi arkadaştılar sokakta zaten Ebu Cehil ile yabancı kimse değillerdi biri yolunu Allah'tan yana tercih ettiği için Ebu Bekir oldu öbürünün tercihi de şeytanı yalnız bırakmamak olduğu için putlarından ayrılmamak olduğu için o yana doğru kaydı